Benim en yakın arkadaşım ana, o 25 yaşında, o bir okulda tarih öğretmeni, onunla 5 seneden beri arkadaşız, liseyi beraber okuduk, onun ailesini çok seviyorum. Onun babası mühendis, annesi mimar, onların bir inşaat şirketi var, onun iki kız kardeşi var, onların adları Judy ve Sarah, o 3 ay sonra evleniyor, şimdi nişanlı. Onun nişanlısı da öğretmen. O, boş zamanlarında bol bol tarih kitabı okuyor. Biz onunla beraber çok güzel vakit geçiriyoruz. Beraber tatile çıkıp değişik ülkeleri geziyoruz. Şimdi onunla ayrıyız. O, Almanya'da. Onunla telefonda veya internette konuşuyoruz. Onu çok özlüyorum. Benim en yakın arkadaşım Hassan. O 21 yaşında. O üniversitede hukuk okuyor ve avukat olmak istiyor. O şimdi Mısır'da. O benim çocukluktan beri arkadaşım. Benim babamla onun babası da çok yakın arkadaş. Biz bütün aile sık sık görüşüyoruz. Beraber tatile gidiyoruz. Onun babası bir şirketin müdürü. Annesi ev hanımı. Onun bir kardeşi var. Onun adı Lin. O da İstanbul'da Türkçe kursuna gidiyor ve İstanbul'da üniversitede okumak istiyor. Ben ona yardım ediyorum. O benim kardeşim gibi. Hasan boş zamanlarında internete giriyor. Biz onunla birlikte genellikle dışarıda geziyoruz ve bol bol sohbet ediyoruz. O çok akıllı biri. Eminim çok iyi bir avukat olacak.